Belli programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün vegan aktivist Zülal Kalkandelen'le birlikteyiz. Nasılsınız Zülel Hanım? Teşekkür ederim. Umarım e, iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Ben size ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Biz bugüne kadar bu programda çeşitli konuklar ağırladık. Akademisyen, felsefeci, eğitimci, gazeteci. İlk kez sizinle birlikte bir aktivist ağırlamış oluyoruz. Karantina döneminde aktivizm nasıl gidiyor? Aslında biz karantinadan hemen önce bizim bir aktivizm grubumuz var. Hayvan özgürlüğü aktivizmini yaymak için aslında tam da 2017'de bu sıralarda kurulmuş bir aktivist grup var. Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu. Onunla gayet böyle güzel şeyler yapmayı planlıyorduk. Çünkü sanal gerçeklik denen aktivizm yöntemini de biz Türkiye'de başlatmıştık. Bahar'ın gelişiyle daha aktif olup sokağa daha fazla çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Bir takım festivaller vardı katılmayı planladığımız. Çünkü festivallerde gidip stand açıp işte vegan, veganizm ve hayvan özgürlüğü üzerine bilgilendirme yapıyoruz. Bazen paneller yapıyoruz, bazen konuşmalar yapıyoruz. Çok da verimli oluyordu. Fakat tam işte bu yani korona 11 Mart'ta Türkiye'de görüldükten sonra e, tabii ki e, böyle e, etkinlikler için, eylemler için çalışıyoruz. E... Uygun olmadığı görüşüne vardık tabii grupta konuşup. Hatta bizim yapmayı planladığımız bir bir eylem vardı. Onun için tam izin başvurusunda bulunacaktık. Ee, onu da iptal etmek zorunda kaldık. Bir an böyle şaşırdık. Hani ne yapabiliriz? Ee, yani tamamen evlerde olacaksak nasıl olacak? Çünkü e, ne kadar süreceği de belirli olmayan bir döneme girmiş olduk. Ee, dolayısıyla e, düşündük dedik yani... Daha fazla sosyal medyayı kullanmak gerekiyor. Özellikle benim düşüncem bu yönde oldu. Ee, hani sonuçta çünkü hayvanlar adına bir şey yapmak isteyen insanlarız. Ee, sesimiz kısılmamalı. Ee, özellikle de e, koronanın, e, belki daha ileride konuşacağız, e, koronanın e, bu hayvan sömürüsü ve kullanımı üzerine ortaya çıkmış olması, diğer birçok bir virüs gibi, e, bizim için aslında e, daha fazla konuşmayı gerektiren bir dönemde Bunun kamuoyuna, topluma anlatılması gerekiyordu. Çünkü e, belki sizler de fark etmişsinizdir. Yani e, medyada, televizyonlarda bu yönde çok yayın yapılıyor. Ama nedense hiç kimse hani, konunun bu yönüne e, girmek istiyorlar. ...istemiyor tabii her zamanki gibi... ...bunu e, gündeme getirmek... ...gündemde tutmak bizim görevimiz olmalı... ...diye ben e, düşünüyordum... E, ...ve dolayısıyla... E, ...arkadaşlarımızla konuşup... Hani, e, ...hem kendimiz bir takım kampanyalar başlattık... E, ...sosyal medya üzerinde... ...gayet aktif bir grubuz aslında... ...sosyal medyada... E, ...ve e, yurt dışındaki bazı kampanyaların... ...çağrıları oldu, katılır, katılır mısınız diye... ...onlara da katıldık... E, ...yani... Covid'le e, hay, e, hayvan sömürüsü arasındaki bağı ortaya koyan e, etkinlikler, eylemlerdi bunlar. E, onun dışında e, bir, bir takım videolarla e, nasıl yani bu bağ nedir? Hani sadece belki e, kısa bir görselle bazen insanlar anlamıyor e, ya da tek bir görselle anlamıyor. Bir takım videolar e, bu konuda yapma çabasına giriştik. E, bir kısmı profesyoneldi, bir kısmı kendimizin yapabildiği şeylerdi. E, onları e, sosyal medyada çok fazla e, gündeme getirmeye çalıştık ee, ve e, dikkat çekilsin istedik bu konuyu hayvanlar için ee, bir takım diğer yani bir yerlere ulaştı bence yani çabamız e, hani sonuçsuz kalmıştır diyemem ama e, zaten o covid paniğinin içinde herkes böyle canının derdine düşmüş hani e, bu konulara eğilen eğilmek isteyen insan sayısı da e, ne yazık ki her zamanki gibi az. Aktivizm dediğim gibi sosyal medya üzerinde olmak zorunda kaldı. Ben bundan sonraki dönemde de zaten her türlü aktivizmde sosyal medyanın temel platformlardan biri olacağı düşüncesindeyim. Onu çok iyi kullanmak gerekiyor. Bu daha net görülüyor bu dönemde. Ben tabii kendim bir gazeteci yazar da olduğum için gazetedeki köşemde bu konuları Sık sık işledim. Ee, herhalde yani Türkiye'de bu e, COVID sonrasında e, bu hayvan sömürüsü ve hayvan yemekle bunu ilişkilendiren yazılar yazan medyadaki tek kişi oldum yine. E, ama yani gücüm yettiğince e, duyurmak istedim bunu. E, o yazılar e, da bence e, yani gitmesi gereken yerlere gitti ulaştı. E, Dediğim gibi ve daha çok bunlarla sınırlı kaldı aktivizm. Sokak aktivizmi ne yazık ki bu dönemde hiç yapılamadı sizin sokak aktivizminiz de zaten e, genel medyada çok fazla yer bulmuyor değil mi anarkmalar? bulmuyor onu işte onu da ben e, gündeme e, günd, yani gücüm yettiğince gündeme gündemde tutmak için mesela o e, küp eylemini gene biz bağımsız aydınakları toplu olarak Türkiye'de başlatmıştık daha sonra başka gruplar da yapmaya başladı farklı şekillere yayıldı e, o da çok etkili bir yöntem mesela bence çok e, ilginç bir yöntem hiç e, medyadan yani ben gittiğim medyadaki söyle. ...böyleşilerde bunu anlattım. Hatta videolar gönderip yayınlamalarını sağladım ama... ...yani yeterince olmadı. Hemen analım. Sevgili benim arkadaşım, aktivist arkadaşım... ...Hayvan Özgürlüğü aktivist arkadaşım... ...Burak Özgün'eri kaybettik çok yakın zamanda. O yazdığı bir takım mecralar vardı. Onlardan bir tanesi için bizim bu küp eylemini... ...gerçeklik küpü eylemini inceleyen bir söyleşi yapmıştı benimle. Bir tek o yaptı. Yani tabii ki o farkındaydı bunun neden önemli olduğunun. Onun dışında, bunların dışında bir takım Instagram yayınları oldu. Biliyorsunuz Instagram bu dönemde o söyleşilerle, canlı yayınlarıyla öne çıktı sosyal medyada. Hem beni çağıranlar oldu yayına katılır mısın benim kanalımdan diye. Elbette dedim yani hiçbir çağrıyı geri çevirmedim. Çünkü farklı kesimlere ulaşabiliyorsunuz bu yolla. Beni takip etmeyen birçok insan belki ilk kez duyacağı şeyleri duymuş oluyor. Veya bizim Bağım Saygı topluluğunun kanalını ben aktifleştirmeyi çok istedim. Ben orada bir söyleşi yaptım. Bir başka arkadaşlarımız bir söyleşi yaptı. Onları sonuçta Sonra YouTube'da yayınladık. YouTube'da hala var onların kayıtları. Kalıcı olsun, arşiv de olsun diye. Yani dediğim gibi sadece sosyal medyayla ve yazıyla sınırlı kaldı aktivizmimiz. Sosyal medya üzerinden farklı kitlelere ulaştıkça benim gördüğüm... Ben de yakından takip ediyorum çünkü. Farklı saldırganlıklara da maruz kaldığınızı üzülerek görüyorum. Hayvanatları aktivizmi zannediyorum ki bizim coğrafyamızda ama dünyanın genelinde de en çok saldırganlığa açık bir yandan da sektörel tabii ki çok güçlü bir endüstri olduğu için farklı güç odaklarının da saldırmak istediği bir alan. Buradan da türcü yaklaşıma bağlamak istiyorum Züley Hanım. Evet. Bizden önceki birkaç kuşak için biz için benzeri görülmemiş bir salgından geçiyoruz. Önceleri küresel ısınma deniyordu. Sonra iklim değişikliği şeklinde adlandırıldı. Yer kürede dengelerin değiştiği zamanlardan geçiyoruz. Çevremde de genel olarak ülkemizde ve dünyada da ben birçok kişinin elinden geldiğince plastik yaşamak, plastiksiz yaşama geçmek olsun. Ev çöpünü ayır ayırıştırmak olsun. Veya tümden ifade etmek gerekirse genel olarak karbon ayak izini azaltmaya çalıştığını görüyorum. Bu salgınla da beraber yaşam biçimimizi sorguladık tabii. Eski normal, yeni normal gibi kavramlar geldi tarihi. Fakat nacizane gördüğüm katılır mısınız diye soracağım. Hayvanlarla insanlar arasındaki bu katı hiyerarşi Güç ilişkisi kuran bu katı türcü yaklaşım pek de sorgulanmadı gibi geliyor bana. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Öncelikle ilk söylediğinizden başlayayım. Evet ne yazık ki... Hayvan hakları ile ilgili aktivizm yaptığınızda en çok saldırıya uğrayan grupların başında geliyorsunuz. Bu aslında dünyanın farklı yerlerinde de böyle. Türkiye'de de, Türkiye gibi birçok alanda geri kalmış ülkelerde daha da fazla böyle. Ee, öncelikle deniyor ki insan haklarını bir halledelim de ondan sonra hayvanlara geliriz diye bir yaklaşım var. Veya kimisi bunu bir lüks olarak görüyor. Yani hayvan haklarıyla uğraşmanın bir zaman kalbi, bir lüks, bir burjuva e, aktivizmi diyenler bile var. Çünkü neden? Bütün bunun e, temelinde yatan sorun şu ki e, hayvanları e, insanlar yüzyıllardır bir meta olarak kullandıklarından ve böyle bir anlayış yani o dediğiniz o anlayış insanların bütün algısını yönlendirdiğinden ben aslında türcülüğe bir virüs diyorum. İnsan algısının yüzyıllardır yöneten bir virüstür türcülük. Onu o kadar benimsemiş ki insanlık siz tam böyle ters köşe yapan bir şey söylediğinizde tabii kendisini, kendisini sorgulandığını hissediyor. Yani e, vegan olmayan insanlarla ben konuştuğumda hani neden e, bu kadar tepki gösteriyorsunuz sonuçta ben de e, hayvanlar için adalet ve özgürlük istiyorum dediğimde e, benim e, yaşam tarzımı sorgulayamazsın e, gibi bir e, yaklaşım gösteriyorlar şimdi o nedenle ben hep veganlıkla ilgili e, konuşmalarımda veya yazılarımda e, bunun bir yaşam tarzı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bir trend ve bir, bir beslenmeye indirgenmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. E, gerçekten eğer bitkisel beslenen bir insansanız, çünkü artık onun ayrımını e, net yapmak gerekiyor. Bitkisel beslenen bir insan tercih ettiği için, kendisi açısından tercih ettiği için bunun nedeni sağlık olabilir, çevre olabilir ya başka bir neden olabilir. E, bitkisel besleniyorsa ve onunla sınırlamışsa bunu e, o, e, elbette bir bunu e, yaşam tercihi diye görebilir öyle tanımlayabilir ama veganizm öyle bir şey değil. Yarı gelmişken burada da söyleyeyim sizin aracılığınızla belki dinleyenler için daha aydınlatıcı olur. Veganizm benim kullandığım tanıma göre e, insan olmayan hayvanların da insan olan hayvanlar gibi e, bilinç sahibi duyarlı canlı olduğu gerçeğinden hareketle onlara uygulanan metastasisünü reddeden ve meta statüsünü ve her türlü sömürüyü reddeden özgürleştirici bir etik tutumdur. Ve bu nedenle de bir e, toplumsal adalet mücadelesinin e, parçasıdır, olmalıdır. Şimdi bu şekilde ortaya koyduğunuzda veganizmin e, ne olduğunu fark zaten ortaya çıkıyor. E, yani bireylerin yaşam tarzına elbette e, biz de karışmak e, istediğimizden değil ama orada bir hakkı alınan öncelikle en temel hakkı dediğimiz yaşam hakkı elinden alınan bir bilinç sahibi duyarlı canlı varsa orada benim de onun adına bir adalet isteme hakkım doğar. Şimdi tabii bu insanlar için çok yeni bir konu. Dünyada da öyle ama Türkiye'de tabii çok daha yeni bir konu. İnsanların bunu algılaması zaman alıyor. Hatta okumuş, eğitim görmüş belli bir konu. Gerçekten kapasitenin üzerindeki insanlarda bile tepki yaratabiliyor bu. Ben çok karşılaşıyorum. Yazılarımda mesela gazete yazılarımı yazıyorum. Arkasından gerçekten tahmin etmeyeceğiniz kadar eğitimli insanlardan inanılmaz tepkiler alıyorum. Ee, şaşırıyorum. Yani diyorum ki hani bu nasıl olabilir? Ee, ama işte o güne kadar hiç bu konuyu düşünmemiş, sorgulamamış ve tepki duyuyor. Ee, tepki duysak da tabii ki yıllardır bunu anlatmaya devam ediyoruz. Gerçekten hani e, ırkçılık diyoruz, cinsiyetçilik diyoruz, e, homofobi diyoruz e, ve o kesimlerin toplumda uğradığı ayrımcılığı reddediyoruz. E, hepimiz karşı çıkıyoruz. Ama gerçekten benzerini düşünüyorum. E, de bugün hayvan özgürlüğü aktivistleri yaşıyor. Neden? Ee, hayvanların yaşam hakkını savundukları için. Ee, yani bu mesela sokak hayvanları veya evimizde, bes evlerde beslenen hani ben beslemiyorum evde de evlerde beslenen hayvanlar söz konusu olduğunda veya insanların gıda olarak görmediği hayvanlar olduğunda daha fazla bir kesim arkanızda olabiliyor. Çünkü onlarda hani ya evet olur mu yani bir kuşa da bu yapılır mı diyor mesela. Ama diyorsunuz ki tamam o kuşa o yapılmaz ama mesela sizin diyoruz her gün yediğiniz ve yılda 136 her gün, yılda değil her gün 136 milyon dünyada tavuk katlediliyor. O tavuklar da aslında bir kuş. Yani şimdi bunu söyleyince ne demek canım ne ilgisi var diyor. Yani e, hayvanlara bakışları o kadar e, böyle bir e, şablonlar halinde. Şar evet ve şablonlar halinde insanlara benimsetilmiş ki e, yani bir e, köpeğin e, kuzudan farkı yok ki diyoruz. Yani o da duyguları olan, o da bilinç sahibi, o da belli ölçüde sosyalleşebilen, o da yavrusunu korumak isteyen bir canlı sonuçta. Yani hiçbir farkı yok ve sevdiğinizde aynı şekilde o da size sevgi gösteriyor. Ve şunu da anlamaları gerekiyor insanların. Yani hayvan haklarını savunmak için hayvanları çok seven, hayvan sever olmanız da şart değil. Mesela sevmiyor olabilirsiniz. Yani bir e, yılanı sevmiyor olabilirsiniz. Ama onun yaşam hakkını savunmak başka bir şey. E, o ayrımı da yapamıyorlar. Yani bu konular o kadar yeni ki e, insanlar için. E, ama dediğim gibi bu farkları anlatmaya, türcülüğü sorgulamaya... Devam edeceğiz. Ee, şimdi ben e, baştan girdim tabii bu e, bize uygulanan ayrımcılık üzerinden ama sorunun son e, tarafına doğru hani bu Covid sürecinde türcülüğün sorgulanmadığı konusu değil mi? Yer, e, ne? Sormuştunuz. E, ne yazık ki öyle oldu. E, mesela ben e, yazdığım yazılarda da dile getirdim mesela hep deniyor ki hani bu Covid diye, neden çıktı üzerine bir takım biliyorsunuz e, spekülasyonlar yapıldı. Komplo teorileri hala var. E, bunun hani belli yerlerin komplosu olduğunu söylüyorlar. Oysa ki e, dünyanın en saygın bilim dergisi Nature'da çıkan e, yazıda bilim insanları bunun e, temel dayanaklarını yani nereden kaynaklandığını hayvanlardan e, e, aslında önce ortaya çıkan bir virüs olduğunu ve, ve ara, bir başka bir konuk hayvanda e, ...insana geçtiğini ortaya koydular fakat hala insanlar tabii ki inanmak istemiyorlar. Bir takım dediğim gibi komplo teorileri dönüyor. Oysa ki mesela tamam diyor diyelim ki bu Covid'de buna inandılar. Peki daha önce mesela Marburg, Ebola, Şarbon, Deli Dana, SARS, kuş gribi, domuz gribi, MERS nasıl ortaya çıktı? Nereden geçti insanlara dediğinizde hepsinin tek yanıtı var. İnsanların hayvanları yemesi ve çeşitli şekillerde kullanması, hayvanların yaşadığı koşulları değiştirmesi ve doğa üzerinde yarattığı yıkım nedeniyle küresel iklim e, değişikliği veya krizi daha doğrusu küresel iklim kriziyle de doğrudan bağlantılı deniyor. Mesela dün çok enteresan bir şey oldu. Televizyonda bir e, Türkiye'den bir profesör e, adını vermeyeyim şimdi e, e, bir, bu konuda konuşuyordu e, ve e, soruldu hani kendisine yani bu e, bazı insanlar e, bazı kesimler diyor ki yani bu hayvan yemekle e, insan e, hayvan yemekle ilgili bu eğer e, insan bu virüslerden kurtulmak istiyor bitkisel beslenmeye geçmeli, hayvan kullanımını hani sonlandırmalı böyle görüşler var ne diyorsunuz diye. Ya tabii bitkisel beslenmeyi tercih etmek bir tercih nedenisi. Bunu tercih eden insanlara saygı duyabiliriz ama bunun bilimsel bir dayanağı yok dedi çıktı. Yani şimdi bunu söylüyorlar ama bilimsel dayanağı diyorum ya hem bilim insanları tarafından birçok kişi tarafından daha önce ortaya kondu. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin temsilcisi bile kendisi... Yani videosu da var biz paylaştık sosyal medya hesaplarımızdan. Kendisi de söyledi insanlar hayvan yemeği sürdürdükçe hayatlarında virüsler bu tür virüsler olacak dedi. Yani şimdi bu kadar net bir durum ortaya var. Sonra aynı profesör mesela Türkiye'den o konuşan e, küresel iklim kriziyle etkisinden bahsetti. Yani bu virüslerin, COVID'in yani dünyanın e, geldiği durumda işte insanın dünya üzerinde yarattığı yıkımın sonucuyla ilgisini söyledi. Peki ben de o zaman soruyorum. Hayvancılık sektörünün e, doğa üzerinde yarattığı yıkımın e, küresel iklim kriziyle e, doğrudan ilgisini peki biliyorlar mı onu söylüyorsa onu biliyorsa peki ne, nasıl daha önceki ilgisi yoktur sonucunu çıkarabiliyor çünkü biz bunu yan yanlış bilgilendirilmiş yani bu, oluyor değil mi üzülüyor yani tabii ki yanlış bilgilendirme çünkü e, hayvancılık sektörünün gerçekten baktığınızda Su, suyun kirlenmesi, havanın kirlenmesi, toprağın kirlenmesi, topraksızlaşma, ormansızlaşma, denizlerdeki ölü bölgeler, türlerin yok olması bunların hepsiyle etkisini gerçekten bir araştırsınlar. Yani tabii ki kendilerini yapmasına gerek yok. Bunu ortaya koyan... Çok sayıda bilimsel araştırma yapıldı. Google'lamaları yeter. E, hepsi çıkacak önlerine. Gerçekten ben mesela kendi kitabımda da bu konuda özellikle sahte çevreciler diye bir bölüm yazdım. Çünkü çevreciyim diyor ama e, çevre üzerinde en büyük yıkımı yaratan sektör olan hayvancılık sektörünün yıkımını görmek istemiyor çevre eylemi yapıyor ondan sonra gidiyor diyorum hep yazıyorum ben bunu ondan sonra da işte gidiyor kebap yemeye gidiyor olmuyor yani e, bir büyük bir tutarsızlık var mesela bunları gerçekten insanlar eğer bu yayını dinleyip de e, merak ederlerse Caspursi diye bir belgesel var sürdürülebilirliğin sırrı ve Türkçe'si bu e, e, Türkçe'si yani orijinal e, e, alt e, versiyonu YouTube'da tümüyle var. Lütfen bunu izlesinler. Gerçekten o zaman anlayacaklar neye hizmet ediyor bütün bu sektör. Yani milyarlarca hayvan her yıl sırf insanların ağız tadı yüzünden öldürülüyor, katlediliyor. Ve bunun büyük sonuç, bunun faturasını doğa ödüyor. Ben ilk yazdığım gazetedeki yazıda insanlığa korona tokadı diye yazdım. Çünkü hani herkes şaşırdı ya bu virüs nasıl oldu? Ben hiç şaşırmadım. Yani daha önce SARS'ı da gördük, MERS'i de gördük. Bahsettiğim hastalıkları gördük. Hatta o yazılardan birinde ilkinde yazdım. 10 aslında bütün bu hastalıklar virüsler, yani bulaşıcı hastalıklar insan hayatına nasıl girdi? 11 bin yıl önce nasıl girdi kızamık insanın hayatına? Bunları tabii insanlar bilmiyor. Nasıl girdi? İşte e, hayvanları, keçileri, inekleri e, evcilleştirmekle girdi. Hayvan sömürüsü ne zaman bu şekilde insan hayatına e, girdi o zaman da hastalıkların sonu gelmedi. Çünkü bu virüsler bilim insanlarının söylediği gibi hayvanların e, bedeninde e, onlara zarar vermeden yaşayabilen virüsler. Ama onları siz bu şekilde öldürdüğünüzde ve doğayı da onların doğalarını da yok ettiğinizde bu virüsler kendilerine yaşayacak yeni e, mekanlar arıyor. Ve insanlar da o virüslerin mekanı oluyor. Yani bunu anlamayacak bir şey yok, şaşırmanın da gereği yok. Elbette kapitalizmle bağlantısı var. Herkes bunu söylüyor şimdi. Mesela e, Covid sonrası yaşama dair herkesin öngörüleri yayınlanıyor. Ben çok e, enteresan, yani onlara bakıyorum. Hiçbir mesela yani işte artık insanlığın bu hayvan sömürüsüne son vermesi lazım, bu hayvan yemeği sorgulaması lazım diye Türkiye'de yazmıyor. Yani bir tek ben yazıyorum. Ama mesela yabancı medyaya baktığınızda, onları hep paylaşıyorum kendi sosyal medya hesaplarımda. Ee, onlar da yazanlar çok var. Yani etin sonu geldi diyen var. Ee, artık gıda sistemimizi değiştirmemiz diyen var. Tabii ki bunun kapitalizmle ilgisi de var. Gerçek asıl virüsün insan ruhunu kapita kirleten kapitalizm olduğunu biliyoruz. Kurtuluş için radikal bir değişim devrim gerekli olduğunu, bu yıkıcı sistemin çökertilmesinin şart olduğunu biliyoruz. Çünkü kapitalizm e bu sistem yani bu kapitalizmin sacayaklarından biri olan hayvancılık tarihe karışmalı bunu da biliyoruz doğanın da insanın da kurtuluşunun buna bağlı olduğunu biliyoruz ve hayvan katledilen insan merkezci ve türcü hiçbir sistemin çözüm olmadığını da biliyoruz ve bütün bunları görmek için filozof olmaya da gerek yok. Yani filozof siz de biliyorsunuz bir söz söylemiş ben yazımda işte yer verdim. Covid 19'un kapitalizmin sonunu getirebileceğini, komünizmin keşfinin önünü açabileceğini söylemiş. Tamam tabii ki bizde bir şey elbette kapitalizme olan ilgisi çünkü söylediğim gibi bu kapitalizm bu çöküş, insan ruhunu bu tüketim toplumuna Getiren şey kapitalizm. Ama kapitalizmin çökmesi için de bunun onun sacayaklarından birisi çökmesi gerekiyor. Yani bu hayvancılık endüstrisi. Ama tabi yanlış anlaşılmasın diyeceksiniz ki bugün sosyalist bir sistemde hayvan sürümü yok mu ne yazık ki var ne yazık ki var. Ama işte ben hep söylüyorum sosyalistlerin de ekososyalizme yönelmeleri. Ee, ve o ekososyalistlerinde mutlaka bu hayvan sömürüsüne e, artık e, daha e, içten bir şekilde, e, sorgulayıcı bir şekilde bakmaları gerekiyor. E, tutarlı olmak gerekiyor. Yoksa gerçekten e, bir yere kadar e, belki bir düzelme olabilir ama bu virüsler insanın hayatından çıkmaz. Uzmanların da söylediği gibi. Züriy aslında çok çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz. Bu son dönemde Dünya Sağlık Örgütünde de ben, Sıkça takip ediyorum ve orada da tek sağlık yaklaşımından sıkça bahsediyorlar. Yani hem insan hem hayvan hem bitki. Bu ekolojinin üç ayaklı devam etmesi bunların birbiriyle dünyaya saygılı bir şekilde yani ne olacaksa bu evreni hep beraber yaşıyoruz ve buraya saygılı birbirimizle bütün türler arasındaki o eşitlik üzerinden vurguluyor. Sizin bu söylediklerinizden aslında biraz da feminizme gelmek istiyorum ben. Çünkü bu üçüncü evet. dalga feminizmin geldiği noktada e, feminizmin şemsiyesi altında da çeşitli hat mücadeleleriyle ortaklaşmalar da görüyoruz. Ve e, hayvan hakları, aktivizmi de bununla iç içe e, bu şemsiyenin evet. altında aslında. Geçenlerde evet. e, Deniz Kandiyotin'in çok da güzel bir makalesi yayımlandı ve orada salgının modern kadının yaşadığı elizyonu yıkıp geçtiğini ve bugünlerde evde kalmak zorunda olan Çalışan kadının ev içi emeğe, aile içinde sırtlanılan, yüklenilen rollere dikkati çekiyordu. Ve bu süreçte tabii evde kalabilen kadınların evde kalabilen erkeklerle, eşleriyle, babalarıyla, erkek kardeşleriyle bunlara kıyasla daha fazla yük altına girdiğini de altına çiziyordu. Buradan aslında kazanılmış kadın haklarında bir gerileme olarak okumak da mümkün. Ama bunun tabii çok kalıcı olup olmayacağını da bilemiyoruz biz. Benzer şekilde hayvan haklarında da bir gerileme, e, sümürünün artması söz konusu olabilir misiniz? E, bu COVID'le doğrudan orantılı evet. olarak mı? Evet, COVID'le doğrudan orantılı olaraktan. Hmm, hayvan haklarıyla, yani COVID sürecinin hayvan haklarını. Da gerilemeye yol açacağını ben e, düşünmüyorum. Aksine e, ilerlemeye yol açması yönünde bütün bu çabalarım ve anlattıklarım deminden beri. Yani en azından e, toplumun bir kısmının, e, tabii ki çoğu anlamayacaktır ama en azından bir kısmının bu gerçeklerin farkına varması gerektiğini e, düşünüyorum. Eğer bunu yapmak, yani bu olmazsa açıkçası insan aklına olan e, inancım iyice azalacak. Çünkü e, düşünsenize yani bütün bu anlattığım gerçekleri sadece ben yani ben ya da e, benim gibi düşünen e, bir takım veganlar görüyor olamaz. Yani e, nereye kadar bunu gizleyebilirler, nereye kadar saklayabilirler? Evet ne yazık ki kadınların konusuna e, değindiniz. E, tabii kadınlar e, eve kapandı ne yazık ki. E, erkekler de evde oturmaya başlayınca çoluk çocuk kadının iş yükü arttı. E, ve e, erkek her zamanki gibi e, çoğu demeyeyim yani. Genellemek de bazen yanlış oluyor. Belki bunu yapmayanlar da vardır ama genel olarak bu söylenir e, ve haberlere de yansıyor. Biliyoruz e, ev içi şiddet arttı. Çünkü e, sürekli evde oturan insanlar o, e, herhalde bunalımın da verdiği etkiyle e, herhalde çok daha fazla tartışmaya başladılar. Birçok başka ülkelerden de o konuda veriler geldi. E, kadınlara yönelik şiddetin arttığına dair. E, bu çok üzücü tabii ki. E, yani kadına yükü Covid'in çok daha fazla olduğu bir gerçek. Yani ben çevremdeki yakın arkadaşlarımdan da hani evli olanlardan da dinliyorum. Yani sürekli mutfaktayım, mutfaktan çıkmıyorum. Yani sürekli oturdukları için yemek yapmam gerekiyor diyor ve de yani ya da evde herkes sürekli oturduğu için daha fazla temizlik yapmak gerekiyor. Yani kadına yükü çok fazla oldu. Hem aynı zamanda evden çalışanlar da var. Yani hem çalışıyor işte ne bileyim Zoom üzerinden toplantı yapıyor. Onu bitiriyor, işte çocuğun mamasına koşuyor, yani ev içinde hem çalışıyor hem evlerin evin işini yapıyor. Bu tabii çok eşitliksizci, çok kötü bir manzara. Hayvanlar açısından ama şöyle bir sonucu oldu tabii. Sokak hayvanlarını etkiledi Covid süreci. Yani bugün artık büyük şehirlerde özellikle insanların yani hayvan severlerin besleme yapan hayvan severlerin e, o çabasına e, ma, ma, yani mahkum olan diyeyim artık mahkum kal, kılındı insanlar tarafından mahkum olan e, hayvanlar var. Yani insanlar e, bir takım işte yiyecekler getirecekler, mamalar getirecekler, su bırakacaklar ki onlar da karnını doyuracak, susuzluğunu giderecek. İnsan, i̇nsanlık işte hayvanları e, bu konuma getirdi. Onları dünya e, evcilleştirip tutaracak. E, böyle işte betonlar arasında e, insanların yaşadığı dünyada hayatlarını sürdürmeye mahkum etti. E, elbette artık onların e, yaşamlarını sürdürebilmesi için yardıma ihtiyaç var. E, ve bunu yapan e, hayvanseverler birden tabii e, bu yasaklarla birlikte yapamaz oldular bir anda. Ama neyse zamanında müdahale edildi. E, İçişleri Bakanlığı bu konuda genelgeler çıkardı. Besleme yapan insanları o e, sokağa çıkma yasağı olan günlerde e, istisna konumuna getirdi. Bir böyle çabuk bir şekilde el bir işbirliği yapıldı. Bu konuda çaba gösteren dernekler oldu. Onların çabaları ve hayvanseverlerin de ilgisiyle. Bu belli bir ölçüde azaltıldı. Yalnız şu sonucu da oldu. Evinde işte bu yanlış bilgilendirmeler sonucu, yani hayvandan insana geçer, hani deniyor ya virüsler diyoruz. Onu işte doğru anlamayıp Yanlış algılayınca insanlar e, evinde beslediği hayvanı sokağa bırakanlar oldu. Ne yazık ki çok çok acı bir konu. Halbuki onun e, ilgisi olmadı. Yani evde beslenen hayvanlardan e, geçen koronavirüsle bunun ilgisinin olmadığı. Çünkü kedilerde biliyorsunuz başka bir tip koronavirüs var. Ama o, o değil bu. Yani farklı bir virüs olduğu Ve e, şu anda e, hayvandan insana, ev hayvanlarından insana geçen bir hastalık olmadığını bütün uzmanlar, veteriner hekimleri, veteriner hekimleri odaları herkes e, sürekli yayınlamasına rağmen belki de bilmiyorum bunu bahane bilip e, bir takım cahil insanlar e, hayvanları sokağa bıraktılar. E, ne yazık ki Çin'de de bu görülmüştü ilk Covid oradan çıktığında. E, hatta vahşi bir şekilde hayvanları öldürdüklerine dair videolar yayınlanmıştı. E, yani insan o kadar bencil bir canlı ki ben bu süreçte açıkçası onu daha fazla gördüm. E, ne zaman ki işte kendine dokunursa e, bir hastalık o zaman panikliyor. Oysa ki e, hatırlayın e, yani e, kısa bir süre önce e, bu canlı hayvan ticareti nedeniyle şarbon Türkiye'de yayıldığında da ben bunu çok net anlamıştım. Çünkü o hayvanların Türkiye'ye getirilme koşulları çok ağır, e, çok e, vahşi bir işte hep tanımladığım gibi o ölüm gemilerinde 21. yüzyılın köle ticaretidir o. Ee, hayvanları yüklüyorlar. Haftalarca hayvanlar kendi dışkılarını bulanmış bir şekilde üstelik daha az dışkı yapsınlar diye e, yem de verilmiyor, su da verilmiyor. Ee, çok korkunç şekiller geliyor. Yolda ölen hayvanlar e, gemide kurulan bir düzenek aracılığıyla rendelenip denize atılıyor. Yani e, aklınıza gelmeyecek vahşetle şeyler yaşanıyor. Bütün bunları mesela Kamuoyuna durmak için ben çok çabalamıştım geçtiğimiz dönemlerde Brezilya'dan gelen gemi nedeniyle kimse umursamadı. Yani kim, kimse demeyeyim tabii gene çok az sayıda insan umursadı çünkü seçim dönemiydi zaten biz e, bu konuyu ben e, çok, e, çok e, videolar vardı elimde raporlar onları e, gönderdim bütün medya kuruluşlarına editörlerden gelen cevap şimdi bununla mı uğraşacağız şeklinde oluyordu. Ben kendim e, gücüm yettiğince hem sosyal medyayı kullanarak hem yazarak e, duyurmaya çalıştım. Ama sonuçta ne oldu? E, bir anda bir süre sonra e, Türkiye'de şarbon patladı. Tabii ki o hastalıklı hayvanlar Türkiye'ye geldi. onu e, Onları yiyen insanlar tabii şarbonda insana geçen bir hastalık olduğu için büyük panik yaşadılar. E, hatta o zaman e, Yılmaz Özdil kendi sözcüdeki köşesinde benim yazımı koyup e, Zülal Kalkan denen aylar önce uyarmış dedi. Yani e, o zaman da çok iyice benim için çok insan bencilliğini e, net bir şekilde ortaya koyan bir şeydi. Hayvanlar o kadar vahşet görse bile e, diyorum ya milyonlarca milyarlarca hayvan katledilse bile kimsenin umrunda olmuyor. Şimdi mesela Covid sürecinde evet onu da söylemem gerekir hayvanlarla ilgili bu soruda. Onu da çünkü ben gazetedeki yazımda ele aldım. E, Amerika'da e, çok ciddi bir sorun ortaya çıktı. E, bu Covid sürecinde e, mezbahalarda e, et üretim tesislerinde ee, çok yakın mesafede birbirleriyle çalışan e, işçiler arasında konuşuyoruz. E... Covid çok hızlı yayıldı ve çok sayıda ölen oldu işçiler arasında. Ee, çok vaka sayısı artınca e, tabi e, bu tesislerin kapatılmasını e, isteyenler oldu normal olarak yani kapatın bu yayılıyor diye. Hayır ama e, et e, bizim için şart et olmadan olmaz diye bastıran et e, sektörü e, Trump üzerinde de etkili oldu e, ve sonuçta e, o tesisler kapatılmadı hem işçiler bir yandan e, hastalanarak öldüğü için hem de hayvanlar, e, hayvanlar da sürekli bu dönemde katledilmeye devam etti. Ama şöyle de bir sonucu oldu. O işçilerin e, ölüm sayısı artınca ve hastalanan işçi sayısı çok artınca e, bu tesisler daha az sayıda işçi çalıştırarak etkinliklerini sürdürdüler. E, ve e, daha az sayıda işçiyle daha az iş yapabilir hale geldiler. Ne yazık ki oradaki işte hayvan katletmek olduğundan daha az hayvan et haline getirilebilir oldu ve o kalan geriye kalan hayvanları da beslemek onları beslemek daha az karlı görüldüğünden yani öldürmek beslemekten ucuzmuş öyle söylüyorlar hayvanları toplu olarak köpüğe boğarak veya zehirli gazla topluca öldürdüler katliamlar bu günlerde hala yaşanıyor yani biz bunları normal bir şekilde, normal prosedürde et haline getiremeyeceğiz. Beslememiz de daha pahalı. Biz bunları bakamayız. Öldürmek daha ucuz. Dolayısıyla biz bunları toplu katledelim dediler. Yani ondan sonra tabii ben sosyal medyada gidip o sözü paylaştım. İzak Bashevis Singer diye bir Yahudi müslüman. Musevi yazar var, Onun o kendisi de nazi katliamından kurtulmuş bir kişi. Onun söylediği sözü hatırlatmam gerekti artık. Çünkü hayvanlar söz konusu olduğunda bütün insanlar birer nazidir diye sözü var onun. Bana ondan başka bir şey hatırlatmadı bu yaşanan manzara. Dediğim gibi insanlar hayvanların yaşam hakkını alma almaya yetkin görüyoruz kendini. Yani ne, o, o gücü ya da o hakkı nereden aldı bilmiyorum ama e, yani ben bunu öldürmeyip de ne yapacağım? Tabii ki insan için var diyor. Demi, gene türcülüğe bağlayacağım. Yani e, bu yeryüzünde var olan her şeyin insan için var olduğunu düşünüyor. Kendini o kadar en üste koymuş ki o türcülük dediğimiz şey e, var olan her şey doğada, e, hayvanda insan için diyor. E, i̇nsan türünün e, üstünlüğü varsayımından hareket ediyor ve bütün diğer şeyleri yakıp yıkıyor. Bütün bugün doğanın bugün içinde bulunduğu durum, küresel iklim krizi, iklim değişikliği hepsi buna bağlı. İnsan insan yapımı hepsi. Maalesef. Yani hayvanlar üzerinde korona döneminde bunlar oldu. Ama ben dediğim gibi demin anlattığım gerçeklerin yani en azından bir kısım insanın ben insan olarak yeryüzüne de nasıl bir etki bırakıyorum, nasıl, ne yapıyorum diye düşünmesini bekliyorum. Elbette bahsettiğiniz o bir takım hani karbon ayak izini azaltmak için işte plastikleri azaltmak, ne bileyim yapabileceğimiz belki ufak şeyler var ama gerçekten düşünmüyorlar mı acaba pipetleri kullanmayalım. Plastik pipetleri deniyor hani büyük bir kampanyalar. Yapıyor. Tamam kullanmayalım yani zaten şartta bir şey bir şey değil ama hani pipetleri kullanmayalım balıklar hani ölmesin plastikleri yutuyor diye bunu yapıyorlar balıkları düşündüklerini sanıyorsunuz bunu söylerken sonra bir de bakıyorsunuz denizlerde neredeyse balık kalmamış dünyadaki bütün denizlerde okyanuslarda dörtte üçü balıksız şu anda zaten bilim insanları uyarıyor çok yakın bir gelecekte balık kalmayacak ama mesela eğer diyoruz balıkları kurtarmak istiyorsanız e balık yemeyin Ayo yemem lazım diyor. Ya Anlatabildim mi? Ee, küçük e, bir takım ufak e, böyle kendisine hiç dokunmayacak bir takım değişimlerle e, dünyayı, e, yeryüzünü bu korkunç bataklıktan kurtarabileceğini sanıyor insanlar. E, o küçük şeyleri elbette yapsınlar. Çünkü zaten çok basit şeyler yapılabilir. Ama asıl e, sorunu görmekten kaçındığı sürece bu insanlık, bu hayvan katliamını... E, ...bu şekilde sürdürdüğü sürece... E, ...ben hep söylüyorum ne virüsler biter... ...ne de bu e, dünya kendine gelebilir. E, dünya artık isyanda... ...esasen e, büyük... E, ...her yerden sinyal veriyor. Yani bakın Avustralya'da bir süre önce... ...olan o yangınlar, Brezilya'daki... ...Amazon yangınları. mesela Brezilya'daki... ...Amazon yangınları, yani neden... E, ...Amazon ormanları yok ediliyor... ...Brezilya'da? Bunu sanki bilmiyorlarmış... ...gibi söylüyorsunuz, hala algılamak... ...istemiyorlar. De, e, çünkü yok ediliyor. Çünkü Brezilya dünyada... Dünyadaki en büyük et e, ihracatçısı. Yani tüm dünyaya Brezilya hem canlı hayvan gönderiyor, e, bize de gönderiyor, hem de et olarak, karkas olarak da gönderiyor. Yani dolayısıyla e, o, o Amazon ormanlarında e, besicilere, e, hayvan yetiştiricilere alan açmak için, çünkü sürekli bu talep arttığı için yeni alanlar yaratmak için ormanları zaten o besiciler bilerek yakıyorlar. Bunu da zaten Bolsonaro da biliyor. Yani insanlar hani ya Bolsonaro niye yardım kabul etmiyor? Bu ormanları kurtaralım diye kendilerini paralıyorlar. İşte pray for the Amazon falan e, etiketler plus sosyal medyada. Ya ben yazdım dedim ki ya bilmiyor mu adam zaten? Onun seçmenleri bu adamlar. Yani kendisinin e, kendisi tarımla ilgileniyor. Çünkü bakanlar Brezilya hükümetinde doğrudan bu işle yani besicilikle ilgili e, bak besicilikle para kazanan e, siyasetçiler var. E, ve onlar da biliyor e, abi, ama onların evet. seçmenli, seçmenleri o adamlar zaten. Yani böyle bir e, korkunç bir... Ne kadar çetrefil... Evet. Çok çetrefil... Ne kadar çetrefil bir aktivizm alanınız var aslında. Kapitalizmle yani kadar birleşen, Aslında mesela evet... insan hakları bir... deyince çok anlaşılmayan... Evet ve ben mesela söylüyorum yani insanlara yıllar önce de yani e, biz sonuçta kapitalizme elbette zaten duruş olarak karşı olmalıyız. E, Hayvan özgürlüğünü savunanlar. Ama hani ben bunu söylediğimde yıllar önce bana kahkahalarla gülüp dalga geçtiler. E, tam bir gün boyunca benden sosyal medyada kapitalizme karşıymış. Ha ha ha veganlıkla ne ilgisi var nasıl dalga geçtiler biliyor musunuz? Aynı şey feministler de yapıyor. Yani söylediğinizde e, oysa ki gerçekten o kadar iç içe geçmiş bir e, sömürü ağı var ki ve o ağın en altında da yani en alt en ezilen insanların şiddetini en yoğun şekilde yaşayan kesim hayvanlar. Çünkü onların hani sesi çıkmıyor ya yani aslında kendi aralarında konuşuyorlar. Sesleri var. Çok şey anlatıyorlar da insanlar görmek, duymak, algılamak istemiyor. Ama onların sesi olarak daha biz hani insanların anlayabileceği şekilde anlattığımızda e, bu sefer tepki bize yöneliyor. Bu e, Yani e, uğradığım hakaretin yediğim küfürün, hatta hesabı yok inanın. Yani son 30 yılda Ben görüyorum yıl, bunu gerçekten. Şaşkınlıkla takip hakaret, ediyorum. Son 30 yılda yediğim evet. hakaret küfürü bir kitap haline getirsem inanılmaz ilginç olabilirdi aslında. Ee, yani keşke yapsaymışım şimdi düşünüyorum artık geçti yani çok geçti ya da insanlar çok fazla linçe uğradığını söylüyor ama ben sizin gerçek bir linçe uğrayan kişi olduğunuzu düşünüyorum. Yani, yani Epeydir da, takip ediyorum yazılarınızda da sosyal platformlarda da. Evet, Siz her evet. zaman bilimsel olmakla sınanıyorsunuz ve bunu üstlenmiş durumdasınız hakikaten o taraftan yaklaşıyorsunuz ama size karşı gelen kişiler kendini hiçbir bilimsellikle sınamadan çeşitli <gülüyor> safsatalarla yaklaşabiliyor. Bu da üzücü oluyor tabii. Maalesef çok üzücü Maalesef. oluyor. Ve ben da, keyifli çok... bir yere bağlayabilir miyim Zülhan Hanım ki, buradan? Evet. Çünkü bir yandan da çok keyifli, çok sevimli şeyler görüyorum paylaştığınız Instagram'da, Twitter'da şahane paylaşımlar. Sokaklara dökülen keçiler var. Parklarda kaydıraktan kayan neşeli kuzular var. İnsanlar evinde kalmaya mahkumken bundan şikayetçiyiz. Salgından tabiri caizse habersiz olan doğa muazzam bir güzellikle kendi döngüsünü sürdürüyor bir yandan da. Hayvanların yaşadığı o coşkulu mutluluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mutlu oluyor musunuz siz de onları tabii ki, gördükçe? Tabii ki onları e, mümkün olduğunca paylaşmaya çalıştım. Çünkü hayvanlar tabii e, özellikle bir tane İngiltere'de vardı. E, keçiler, dağ keçileri e, böyle sokaklara çıkmışlar. Önden bir tanesi gidiyor böyle tedirgin tedirgin. Ee, hani yaklaşıyor yani anlayabiliyorsunuz e, yüzünden davranışlarından e, bakıyor sokak kolaçan ediyor. Ee, hani e, onun davranışından tehlike olmadığını sezen diğerleri onun arkasından hemen gidiyor. Hani, yani onlara sanki ta takip edin beni der gibi e, e, bir yaklaşım içinde. Sonra e, gidiyorlar işte parklardaki o oyun alanlarına giriyorlar filan. Bomboş sokaklarda yürüyorlar. Yani aslında onlar tabii yiyecek aramak için belki de oraya inmişler muhtemelen. Ama o sessizlik e, yani insanların birden sokaklardan evlere e, çekilişi Onlara güven duygusu vermiş, çok açık. Yani çünkü normalde orada insanlar olsa, normal hayat sürüyorsa onlar oraya gelmez. Başka birçok hayvan videoları da oldu öyle, dünyanın her tarafından yani paylaşıldı. Çok enteresan, yani o güne kadar hiç görünmemiş bir takım hayvanlar şehirlere indi. Ee, yani özgürlüklerini yaşadılar. Aslında onlar adına e, sevinmedim değil. Yani insanlar hazır sokaklarda avan geçsinler dedim. Ama bir yandan da gene böyle bir e, korkmadım da değil. Ya dedim biri çıkıp şimdi bunlara mesela bir şey yapsa orada bunlar ani dolanıyor. Ama hani endişe duyduğum da oldu. Çünkü herkes aynı şekilde yaklaşmaya bile, Ha Hazır gelin Dur Ben şunu tutayım da keseyim diye biri olabilir. Yani e, güven duymuyorum insanlar konusu olduğunda ne yazık ki ee, ama hayvanların o görüntüleri gerçekten herkesin e, mutlulukla izlediği güzel görüntüler oldu ee, Covid günlerine dair güzel anılar oldu bence daha önce yaşamamıştık böylesini insanlar evlerine çekilip doğadan biraz daha el ayak çekil, çekince aslında doğa kendi döngüsünü ve güzelliğini e, bir şekilde sürdürdü ve çok çok da güzel bir şekilde sürdürdü dediğiniz gibi bize de çok ilham oldu çok teşekkür ederiz evet. Zülal Hanım <Gülüyor> Oh. Mm -hmm.